Uzayda, uzayda. Yıldızlar, nasıl binlerce, milyonlarca yıldızlar var, hiçbiri birbirinden çatışmıyor. Her kişi kendi cezeyeninde, düzeninde dönüyor. Ama trafikte cündene kadar kazı oluyor. Neden? Orada bir tane yönetiyor, burada her insan kendi arabasını yönetiyor. Beden de öyledir. Allah Subhanahu ve teala bu bedeni çok güzel şekilde çalışıyor. Bak kalp, Atıyor, ananın kalbinde ruh verdiğinde sana kalbin atmaya başlıyor. Ne zamana kadar? Allah'ın emrini bitirene kadar. İster 60, 70, 100 yaşına kadar, 120 yaşına kadar, bazen 150 yaşına kadar da var. Bizim zamanda, eskilerde daha vardır. Bu kalp nedir? Bir parça ettir atıyor. Ama şimdi bir araba motoru, Mersiğis olsun, BMW olsun, en lüks araba olsun çalışması ne zordur? He? 20 senedir 30 sene çöpe gidiyor. Ama onun arada da yağ koyuyorsun, bilmem şeye götürüyorsun, bakım yapıyorsun, yine araban ne oluyor? Demirdir, bozuluyor. Ama kalp atıyor, 100 sene bu kalp atıyor, görevini yapıyor. Allah Subhanehi insanı böyle mükemmel yarattı. Ama bu mükemmelliğin yanında insan oğlu gafletçidir. Gaflete dalıp gider. Onun için Allah Teala bazen bu organlarda bir arıza yaratır. Allah Teala emreder orada bir arıza olur. O arıza olandan olur sen hasta olursun. Hasta olandan olursun? İşte o hastalık bir fazilettir. Onları şimdi dik bakacağız. Nedir hastalan fazileti? O hastalık nedir? Bir organ güzel çalışmaz. Yen yani kalp ters çalışır. Yen yani böbrek çalışmaz. Yen yani, karaciğer görevini yapmaz. Bütün organlar bedende, bakıyorsun kanda olur her yerde bir arıza olur. Yen yani bir mikrop girer ne olur? Bedenin düzeni bozulur. Bu nedir aslında Bu insan insanoğluna bir ikramdır. Bir ikramdır, bir müjdedir. Geleceğiz bunlara. Biz ne yapıyoruz? Bir tane Allah ikram etti. Gidip onu tebrik ediyoruz. Allah sevdiği kulüpteli eder. İşte ondan dolayı hastayı ziyarat önemlidir. Allah Eyüp kardeşi sevmiş hastalık ölmüş ona. Neden? Cünahar hariç. Biz de gidip Eyyub kardeşi tebrik ediyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir tane taun. Taun hastalığından vefat etse nedir? Şehittir. Kanser bugün de taundan daha şiddetli bir hastalıktır. Ama bir tane kanser olur, sen o yazık oldu, ya cenciidir, ya hala çocukları var, ya niye bel oldu? Sanki Allahu Teala kaderini itiraz etmiş gibi oluruz. Haşa var defa. Aslında biz İbrahim kardeşte öyle bir hastalık olmuş, biz sevilmemiz lazım. Allahu Teala İbrahim kardeşi sevdi, verdi Ne yapacak İbrahim kardeş? Sabredecek, edecek, karşı tarafı kazanacaktır. Belki İbrahim kardeş cennete ameliyle giremiyor. Neyle giriyor allah Teala? O hastalığı veriyor. O hastalığa sabredebilir. Cennette yeri levh-i mahfuzda yazıldığı için ondan dolayı orayı kazandı Evet hastalık bir nimettir. O nimeti de biz gidip hastayı ziyaret etmemiz imanın bir şöbesidir. Neden? Çünkü Allah emretmiş. Allah'ın emri yerine geldi imanın kadar. Onun için hasta ziyaret etmek imanın bir şöbesidir. Basit bir şöbe değil. Beklemeyin burada tevhid, rububiyet, iluhiyet, kifir, iman. Bunlar cibi önemli bir meseledir. Allah'ın emridir. Dinde küçük, büyük yoktur. Hepsi Allah'ın emridir. Hastayı ziyaret etmek çok büyük bir imanın şöbelerindendir. Çünkü Allah'ın emrini yerine getirir. Evet, bir de önce gelelim bu hastalığının ziyaretten önce hastalığının fazileti ile ilgili ben birkaç hadis topladım. Buları bele acele geçiştirerim bakarım bu hastalık ne kadar önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ma ma yusibu muslimun min nasab. Bir musliman bir yorgunluk, nasap yorgunluk üzerine çöktü. Yoruldu ister işledi, ister hastalıktan dolayı yoruldu. Valla wasabın, wasab bir hastalık. Valla hemmin, bir hem, hem biliyorsunuz. Çader evet. üzerine geldi, çaderlandı, ha? Musibetten. Valla hüzünün, hüzün nedir? Sıkıntı, üzüntü, ha? Neden dolayı gelir? Bir hastalıktan dolayı, malın gider vesaire. Valla ada, bir aziyet oldu ona. gam. Gam nedir? Gam sıkıntı. Hatta شَوْكَ yuşaku, yuşakuha Bir eline dikan dikan batsa. Yani ben masaya elimi böyle yaptım elime bir dikan battı ufacık. Hiç azıtmadı, sadece böyle çektim elimi geçti. Bunun bile, bunun bile bak neyi var? İlla كَفَّرَ Allah بِهَا مِنْ خَطَاءَهِ bir diken bile batsa, hastalık dedik, çeder, hem, gön, bunlardan illa allah Teala onun günahını ne yapıyor? Azaltıyor. Hadis Bukhari Müslim'de, Hem de Bukhari Müslüm değil arkadaşlar. متfeqûn aleyhi. Nefal fark eder müttefeqûn ile Buhari Müslüm? Olabilir hadis hem Bukhari'dedir hem Müslüm'dedir ama müttefeqûn aleyhi değil. Muttafakun aleyhi hem metninde hem senedinde ittifak etmişler. Yani tam zirve yapmış bu hadis. Sahihin sahihidir. Yani hiç bir dert başına gelse mümin isen. Bak hatta burada Müslüman isen diyor. Teslim olmuşsan Allah'a. He? İllaki senin bir günahın ne oluyor? Düşüyor. O zaman biz hasta olsak ne deriz? Elhamdülillah ala kulli hal. Hasta olan ne der? Elhamdülillah ala kulli hal. Nimet geldi sene bir suyu içtin, bir yemeği yedin, bir para kazandın. Ne dersin? Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Eğer bir hastalık evet. geldi sene, bir musibet geldi ne dersin sünnette celen? Elhamdülillah ala kulli her hala hamd olsun, şükür olsun. İşte hastalık bizim için büyük bir nimet. İçinci, mehmin Müslümanın yusibuhu ada bir Müslüman'a bir aziyet eğer gelse, aziyet her ne şekil aziyet nedir? Kapsamlı bir kelimedir. Her şeyi kapsıyor. Min maradim fenasi wa diyor hastalık yine de ona benzer şeyler. Lafızlar değişik değişiktir. İlla Hatta Allah bhi min seyati, kema tuput şajrte ve Nasıl bir hastalık gelse yani ona benzer bir şey illa Allah Subhanahu teala onun günahlarını döktürür, döktürür. Üzerinden döküyor. Bunu anlamak için Rasulullah örnek veriyor. Dün nasıl yaprağını ağaç döker? Aynen böyle döker. Ağaç yaprağını ne zaman döker? Sonbaharda ha. Nasıl döker? Bakarsın bir ağaç Yem yeşil, sonra sap oldu döküldü yaprağları. Böyle cünahların dökülürsen. Neyle? Hastalıktan. İşte bak hastalığın önemine bak. Yok hasta oldun, ne dersin haşa vakıf? Bir mümine yakışmayan, ama bir cahil Müslüman, cahil cesur olduğu için bilmediği için cesaretli laflar söyler. Ne der? Niye ben yarap? Haşa vakıf. Sençi Allahu Teala. Ama tam tersine mümin selef-i salihinden alimler, arifler, evliyaullahlar diyorlar ki biz bir ay geçseydi üzerimizden eğer normal hayatımız devam ediyorsa derdik Allah bizi Teala günahımızdan cezalandırmış. Neden? İbtili olmuyoruz. Mümin muhteladır. Bu kaidedir. Hatta hadiste diyor el-enbiya'u thumma el-emselü thumma el en büyük iptila olan kimlerdir peygamberler? Sonra ondan sonra gelen, ondan sonra gelen, ondan sonra gelenler. Demek ki imanın ne kadar kuvvetli, güçlü oldu, sen iptila, muktele olmağa nesin? Daha fazla muarrażsın. Yani daha fazla sen bunun üzerine iptila gelir. Bir hadis daha, bu da Bukhari Müslüm'de, bu da muttefakun aleyhiydi Bir muttefakun aleyhi ''Dür mâ musibetin, mâ musibetin tusibu muslim'' ''Bir musibet bir musulmanın başına gelse ille keffarallahu biha anhu'' ''İlle bir Allah Teala onun bir günahını alır.'' ''Hatta şevketunu yuşaku'' ''Hatta ne bir dicam batsa'' Bu da muttefakun aleyh. Abu Hurayra radıyallahu anhu diyor ki bu ayet indiğinde Nisa 123. ayet. Men ya'mel su'en yucza bihi. Kim bir kötülük işlerse onun karşılığını görür. Dur Müslümanlar sahabeler sıkıntılı oldular. Çok sıkıntılı bir şeydir. Yani artık yani insan oğlum arrazdır hataya. Bir hata işlenir, eyvah yandın. Yu ya muhakkak onun karşılığını verir. Resulullah bunları böyle çenerde, sıkıntıda, üzüntüde gördüğünde dedi ki, bu hureyle naklediyor. Dedi ki Resulullah karibu ve seddidu. elinizden geldikçe ne yapın? Karibu ve seddidu. elinizden geldikçe yani birbir amellerinizi e, ortasını bulun. Yani çaba gösterin, amellerinizin ortasını bulun, istikfar edin. Çünkü مَا يُصِيبُ بِهِ Çünkü bir musulman bir meselede bir meseleyi ona isabet etti illa ki o mesele onun için bir keffaredir. Hatta bir diken eline batsa. Bunu da kim rivayet ediyor? i̇mam Müslim. Cabir İbn-i radıyallahu anhu diyor, Resulullah ummi sahib, bir sahabiye. Onun yanına girdi hasta durum müsaip. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selle, melek ya um müsaip turaf tuzef zifine, neyindir senin böyle titriyorsun yani titriyorsun çederlisin hasta bele inler. Dedi ki um müsaip, dedi ki hümme la barakallahu fiha, ateşin var Allah ona bereket vermesin. Yani bir şikayet ası Ataşım var yani. Bedenimde bir ataş var. Hastalık var yani. Ama hastalığı ne dedi? La baraka Allah onun bereket vermez. Sanki diyor, sövüyor gibi o hastalığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi La bil hummah. Ataşı sövme. Nasıl diyor? Dehri sövmeyin. Dehir Allahu u Teala'dır. Dehir zaman ve çeder e, felek. Biz deriz felek değere değil mi? Kahrolsun felek. Haşa ve kefe. Felek nedir? Dehir, Dehir nedir? Dehiri kim yaratmış? Allahu Teala. Dehir kendisi sana zulmetmez. Dehir sana, her şey Allah'ın emriyle Hastalık da Allah'ın emriyle. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor e, Söyleme Fe inneha teذهbul hataya ibni Adem kema yeذهbul kîru khabethel hadîd Diyor, söyleme bu ataş, ha, küfretme. Ee, küfretme yani, humma'ya, bu humma ataş senin Adam oğlunun cünahlarını götürür. Nasıl e, sıcak ataş, çöz ataşı, demirin şeyini götürür, e, özünü çıkartır dışarıya, eritir fazla şeyden, e, öyle insanı ne yapar? Temizler. Ne temizler? Hastalık. O zaman bu neydir? Hastalığın faziletidir. Bir hadis daha. Diyor ki Ummi Ala' radıyallahu anha bu da bir sahabedir. Sahabiyedir. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben hastaydım. Epşiri ya Ummi Ala. Epşiri yani sana müjde olsun ey Ummi Ala. Bir musulman bir hasta olsa diyor ki o onun hatasını günahlarını götürür. Nasıl ataş altın ve cümmüşün falsosunu ayırır öyle insanın günahlarını götürür. Bu da Abu, şey, Abu Dawud rivayet ediyor. En son hadis bir şeyde yok en son yedinci hadis Diyor ki: "Mā yazālu'l-balā'u bil-mü'mini ve'l-mü'mine fī nefsihi ve velidihi ve mâlihi." Dür musibet, bela, ibtila bir mü'minde ve mü'mine de ve kadın. Nefsinde hasta olur, yen de evladında, yan malında. Bunlarda hepsinde ne olur? Bir musibet gelir onun başına. Hatta يَلْقَ ve وَمَا عَلَيْهِ حَطِيْئًا Yani bir insan ne kadar günah, hastalık celdiyse ona, bu ne oluyor? Onu eritiyor. Neden? Hastalıktan. Ne oluyor? Hatta يَلْقَ اللّٰهَ Tertemiz. Onun için hasta yatakta düşse, ne kadar ipçil olsan, malında, mülkünde, sebep aldıktan sonra hasta oldun, o günahların gidiyor, hatta Allah-u Teala'nın yanına gidersin, tertemiz. Hiçbir günahın yoktur. Sonra bir hadis daha Tirmizi'de diyor ki, bela musibetler kulun üzerine gelir ki o, o kadar gelir ki hatta yer üzerinde yürür üzerinde hiçbir hatia yoktur. Vesailen. Bu hadisler neye delalettir? Hastalığın ne kadar faziletli olmasını. Demek ki hastalık bir fazilettir. Eğilir o kadar faziletiyse biz de edelim ya Rabbi bizi hasta yap. Hayır hastalık istenilmez. Ama iş başa düştü şükredilir sabredilir. Ama ben hasta yap diyemez. Bu caiz değil. Ne dersin ya Rabbi beni hastalıktan iptila etme. Eğer verdiysen de sabrı veremezsin. Evet. Evet. Şimdi buradan ders aldığımız kısacası birkaç ders çıkar derim. Önceden hastalığın faydası nedir dedik? Nefsi eritir. Nefsi ne yapar? Temizler. Hastalık nefsi ne yapar? Temizler. İnsan hasta olur için ne olur? Kalbi imşa olur. Ha? Üzüntülü olur. Nefsi ne olur? Temizlenir. Hatalardan. Dediğimiz gibi hadislerde geçtiği gibi. Sonra hastalığın faydası... Bir lezzeti var o hastalığa, ne lezzeti kulluk lezzeti hissediyorsun sen kulsun hasta olmuşsun Allah-u Teala'ya yer varırsın. İç, üçüncü e, hastalık kulu Rabbine daha yakın tutar, hasta olduğunda ne olursun daha kalbin imşak olur daha Allah'a yönelirsin. Bu da hastalığın bir nimetidir. Evet. Hatta öyle bir nimettir hastalık. Bir sahih hadiste, Müslim'de geçiyor ki İbn Adem, Allah Teala kıyamet gününde der: "Ey İbn Adem, benim kulum hasta oldu, gidip onu sormadın. Gidip onu sormadın." Demek ki hastalık o kadar önemlidir, Allah Teala kullarına bunu verir. Evet. Bir hastalığın faydası insana sabr öğretir. Ben Tevri olarak size sabrın dersini yaparım ama hasta oldum, o meydan, o zaman pratik olarak o sabrı yaşamamız lazım. Şimdi biz evet hasta olsa sabr ederiz, hasta olursan o zaman bellidir. Evet, hastalığın faydası dedik ki kulun üzerine nimetin tamamlamasıdır. Bir kulun nimeti tamamlamasıdır, Allah'ın nimeti üzerine hasta olur. Allah Teala günahlarını götürür. Bir de hastalıkta kulluk ortaya çıkar. Bazı ameller var, kalp amelleridir. Allah'a tevessül, yer varmak, huşu, korku, Allah'tan rica. Bunlar kalpten olur. E bunlar insan ne zaman yapar, ne zaman hasta olduğunda o ameller devreye girer. Bu da tevhid-ülübübiyetle ilgilidir, e, üluhiyetle ilgilidir. Bunun amelleriyle ilgilidir. Bu da ortaya çıkar. Evet, hastalık İnsanın nefsini ne yapar? Kendine hatırlatır, kul olduğunu. Hasta insan ne kadar zengin olsa, kral olsa hisseler acizdir. Seni hatırlatır. Hastalık seni ne yapar? Hatırlatır. Hasta bir de neyi bekler? Hastanın bir faydalığı nedir? İnsan oğlu hasta oldukça, ümidi devamlı ilişkiyi Allah'tan kesmez. Neyi bekliyor? Ferhat sıkıntı giderilsin. Her kapsu açılısın, Hastalığın şifası bulunsun. Bunu beklemek nedir? Bir ibadettir. O ibadeti de hastalık vasıtasıyla insanoğlu elde eder. Dedik Allah Teala kimi iptal eder? Salih insanları. Demek ki hastalık da salihlere nedir? Bir müjdedir. Ee, bir faydası daha hastalık Koyar seni Allah'ı, Allahu Teala'yı bol zamanında tanımak. Bak hasta ne der? Ah ben hasta oldum şimdi. Bak namaza camiye gidemiyorum. ibadetimi doğdu dört soru yapamıyorum. İyi olduğunda inşallah hepsini yerine getirdim. Ne olur? insanı hatırlattırıyor. Evet. Bir de hasta insan faydalarından nedir? Allah-u Teala hastayı, insanı hasta hastalığı ona nesip ederken ne oluyor? Mertebesi cennette artıyor. Dedikçe, sabrettikçe mertebesi cennette artar. Çünkü hastalığa sabır gösterir. Sabır da salih emeldir. Kadere inanmak salih emeldir. Hastalık Allah'ın e, insanlar üzerine nedir? bir rahmetidir. Azabı değil. Çünkü Allah, Allah subhanehu teala Nisa 147'de diyor. Allah Subhanahu wa Taala S, يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا Allah Taala sizin ihtiyacı yok size azab verirsin. Eğer siz şükredersiniz. Onun için hastalık nedir? Azap değil. Hastalık mümin için nedir bir nimettir. Evet. Sonra hastalık Aslında nedir? Bilimsel olarak da bir bedeni faydalıktır. Bak. Şimdi kule, kule, e, bazı hastalıklar var. Şimdi bitmişse de böyle su çiçeği, klori kule, e, Nedir kolera Türkçe nedirler? Kolera. Bu hastalıkları ne getirirler? E, hasta mikropları getirirler, seni aşılıyorlar. Beden ak eee yuvarlaklar devreye girsin. Onlar da mücadele öğrensin. Ondan sonra hastalık almaz seni. İşte e, grip hastalıkları, bunlar nedir? Bunlar bedeni ne yapıyor? Canlandırıyor. Akyuvarlak tembelliği bırakıyor, işe başlıyor. Akyuvarlak, Allah Teala canda ne yapmış bu akyuvarlakı? Ordudur. Senin ordundur canında düşmana karşı savaşıyor. İşte o ordu tembelleşmesin arada sırada bir antrenman yapması lazım. Hastalık da insan ne yapar? Bedenini canlandırır. Bu da bir faydasıdır. Bir de hastalık nedir? Kulu korkutur. Yani hasta oldun, öyle bilirim. Ne olursun korkarsın. Korku da ne yapar? İnsanı Allahu Teala ya yakın düşer. Hasta şükrü Allahu Teala. Hastalık Allahu Teala'ya şükrü kula öğretir. Allahu kul şükrü öğrenir. Şükür. E, etmeyi öğrenir vasaile. Asıl da çok var ama zamanımız bizim dardır. Derse gireceğiz inşallah. Bir de en son hastalıkla ilgili bitirmeden önce hastalığın bir lezzeti var. O lezzetten de biraz bahsedelim. O lezzette nedir? Hasta insan her şeyi ona ne yapar şefkat gözüyle bakar. Bu ne olur? Bu bir lezzettir. Anlatabildim mi? Evet. Ben hasta oldum. Siz hepiniz geldiniz beni ziyaret ettiniz. Ne derim? E İyi ki beni bu kadar sevenler var. Amcam geliyor, babam geliyor, dedem geliyor. Mesela bütün konuşular geliyor. Ne hissediyorsun? Bir şefkat. Aslında bu ne yapıyor? Toplumsal bir din olduğunuz için bak hastalığın nimetine bak. O lezzeti kim yaşıyor? Hem hasta yaşar hem de hastayı ziyaret edenler yaşar. Bu birinci lezzet. İkinci lezzet Hasta en büyük lezzeti kul ne zaman yaşar? Allah'a yakın olduğunda. E insan Allah'a ne zaman yakın olur? Hastalıkta. Ben şimdi hiçbir şeyim yoktur. Safa sağlanayım. Ya Allah dua ediyorum ya Allah benim hak vermen ama Sadim yerindedir. Ek diyorum. Ama hasta olduğumda böyle elimi kaldırıp başımı sallarım, yoksa elimi böyle tutarım, dimdik durarım, kalbim hazır-nazır olur. ha Gözyaşıyla ne yaparım? Ciddi, hiç ciddi değil. ha bu, bu nedir? Bu lezzeti kul anlar. hakiki kul. Eğer içinizden bu duaya isabet etmişse benim dediğimi anlar. Ama anlamayan da e, bunu dediğimi bir denesin, bakın ne kadar bir lezzeti var. Zor, dur zor durumda kaldın. Allah'a dua etman bir lezzeti var. O lezzeti hasta yaşar. Niye yaşar? Allah hastalığı nesip etmeseydi o lezzeti yaşamazdı. Üçüncü, ne lezzetini yaşar? Hastalıktan iyi olma lezzeti. Hissediyorsun, gittin diktora, yani kendini iyi hissettin, baktın, atlattın, bir lezzettir. Ne dersin? Elhamdülillah. Yani döndüm, sahatın döndüğü yerine bu bir lezzet mi? Hem de hem lezzettir anlarsın o leziz bir anlarsın bunu bir şeyin sevincini yaşarsın hem de aynı zamanda Allah Teala benden razı oldu. Bir de hastalığın bir lezzeti var. Bu da hayatın sünnetidir. O da nedir? Hastalık Kulluk, fakir, zengin, soylu, soysuz bilmez. Her çeşit eşit tutar. Ne dersin? Ben fakirin işte hasta oluyorum, filan zengin niye hasta olmuyor? Bakarsın filan zengin de seninle aynen hastanede yatmış. O biraz lüksünde yatsa da paralısında ama hastanede sonuçta. Onun 10 on tane doktor başında olsa senin bir tane SSK'de olsa da ama sonunda başında doktor var senin de doktor Demek ki bu sünnetin hayatı, Allah'ın adaleti bu lezzette var. Yani sadece ben hasta değil. Zengini de, fakiri de, soylusu da, soysuzu da, salihi de, talihi de nedir? Hasta oluyor. Evet. Şimdi girelim e, kısaca dersimize. İnşallah çaba gösteririz. Bu dersi de bitirmeye çalışırız. Şimdi bu hastalık önemli olduğu için biz hastalığın önemini anlamasaydık hasta ziyaretinin ne kadar önemli olduğunda farkına varmazdık. Onun için ben bu girişi yaptım. Şimdi İyâdetül Meryiz İmam Beyhek'ini bunu 63. şübe koymuş. İmanın şübesi. Hasta ziyareti. Bu imanı ne yapar? Artırır. Neden? Çünkü İslam rahmet bir dinidir. Peygamberimiz rahmet bir peygamberidir. Ne buyurur Allah subhane ve teala? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olarak gönderdi. İslam toplumsal bir dinidir. Rahmet bir dinidir. İyidir, bu toplumsalı güclendirmek için ne lazım? Birbirimize bağlanmamız lazım. Bak İslam dini bağlıyor birbirine. Beşeri düzenler ne yapıyor? Birbirinden eritiyor. Örnek işte batı. Ha? İşte bizim ülkede İslam'ı yaşamayanlar. En güzel örnektir. Bütün İslam aleminde İslam'ı yaşamayanların haline bakıyoruz. Bir de bizim. Adam rahmet dini yok ki adam babasına bakmasın diye Huzur Yemine götürüyor. Benim konşum var, şu anla bir evi var, gitti huzur evinde yazdırdı. Çocukların bana bakmazlar, biliyorum diyor. E bu nedir? Ama İslam dininde öyle bir şey yoktur. Rahmet dinidir. Eydir kim bu rahmete en nail olabilir toplumla? Kim? Gücü, takati, düzeni bozulmuşsa. O da kimdir? Hastadır. Onun için İslam teşvik etmiş bu rahmeti Neye? Yaymaya. Yerine getirme Onun için İslam nedir? Hasta ziyaretini ne yapmış? Emretmiş. Ee, teşvik etmiş. Hastanı ziyaret etme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadiste ''Hemse tecibulül muslimi alel müslim. Bir Müslümanın kardeşi Müslümanın üzerinde beş şey onun hakkında vaciptir. Yani Ahmet Mahmud Mahmud'un üzerine Ahmet hakkında beş şey var. Ahmet'in hakkı Ahmet Mahmud'un hakkında beş şey üzerine vaciptir. Nedir bunlar? Reddes selam. Selamı reddetmek. Ee, e, karşılığı, karşılığı vermek. Radd-i selam nedir? Karşılığı vermek. Bunu geçen ders işledir. Yani Ahmet dedi Mahmud'e selam aleyküm. Mahmud demesi lazım aleyküm aleyküm Vaciptir. Bu bir. Teşmitul atıs. Apşürmeyi. Elhamdülillah dedi. Ne dersin? Yerham kaldı. Eğer Alhamdülillah demedi tabi sen demezsin. Mükellez değilsin. Vacip değil üzerine sen. Dua. Ahmet Mahmud'u davet etti yemeğe. Yen yani sünnet, yen yani yemek, yen yani düğün. E sen ne yapacaksın? İcabet etme, vaciptir sensin. Cerek gidersin. İlla ki bir mazeretin olsun. Şer'i bir mazeret. Sonra dördüncü nedir? İyadetül meryiz. Hastayı ziyaret etmek vaciptir. Ahmet hasta oldu. Mahmud'un üzerine vaciptir. Ahmet'i ziyaret etsin. Ahmet'in üzerine vaciptir. Mahmud'u hasta olduğunda ziyaret etsin. Beşinci, tibaül cenaze, cenazasında gitme. Bir arkadaş Ahmet öldü, Mahmud, ee, Ahmet'in cenazesinin namazına, mazarına gitmesi üzerine vaciptir. İlle bir mazeret olsun onu, o engellesin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste, bu muttefakun aleyhi, başka bir hadiste diyor ki Resulullah, ut'umud ca'i, Teşkil ediyor. Üç salih amele. Acı doydurur, Yani ita it Başka bir hadislerde. Biz bunu Ramazan ayında çok işledik. Yani her zaman insanlara yemek ikram edin. Bu Müslümanın bir sıfatındandır. Sonra hastayı ziyaret edin. Sonra esiri. Esir ne yapın? Onun azad olmasında Yardım edin. Şimdi biz yardım edemiyoruz. Adama parmuşlar Guantanamo'ya. Nasıl yardım ederiz? Edebiliriz aslında. Aslında en büyük yardımı Ahmet Mahmud'e yapabilir. Nasıl yapar? Evet benim gücüm yoktur. gidim adamı mahpushaneden alıp. Ama benim öyle bir gücüm var ki, ha? Onu mahpushaneden çıkartırım. O da nedir? Hâli sana kalbimden gece kalkım, namaz kılım, gözyaşıyla Ya Rabbi bu kardeşimi kurtar öyle. En büyük gücdür. Bunu hakkıyla yapsan Allah subhane Teala isticabi eder seni. İsticabi etmiyorsa seni onu orada sebep verir senin bu dualı. O zindanı cennete döner. Senin içinde büyü geçir olur. Evet, bu da nedir? Hastayı ziyaret etmek Resulullah'tan teşvik. Ey de Resulullah yaptı mı? Evet. Resulullah sahabeler diyorlar seferde ikamette her halünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret ederdi. Bu icma olmuştur. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her halünde cenazeyi seferde hatta diyor gızvede savaşa çıkarken savaşta bile hastayı gidip ziyaret ederdi. Bir asker hasta oldu. Yen yoldan getireceğim bir köyde bir musulman hasta olmuş. Onu ziyaret edermiş. Canlandırmış mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta bir Yahudi çocukunu biliyorsunuz ziyaret etti hastalığında. İslam'a davet etti o da musulman oldu. Resulullah teali hamdullah bunu ateşten Allah kurtardı. Demek ki hasta ziyareti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar önemlidir canlandırmıştır. Eyidir hasta ziyaretin hükmü nedir İslamiyet'te? Hasta ziyaretin hükmü farz-ı kifayedir. Gerçek bunun üzerine dört mezhep alimlerimiz başımızın tacları ihtilaf etmişler. Nasıl ihtilaf etmişler? Bir kısmı demiş vaciptir, bir kısmı demiş e, sünnettir, bir kısmı demiş farz-ı bir kısmı demiş farz-ı kifayedir. Aslında sünnettir, farz-ı kifayedir. Yani bir kısım toplumda musulmanlar gitseler bir hastayı ziyaret etseler o birilerinin üzerinden düşer. Ama neyle düşer? Neyle düşer? Onlar bir ziyaretleri olsun. Ama vacib değil, sünnet-i muakkettir. Sünnet-i muakket nedir? Yani Resulullah bunu her zaman yapmış. Vütir namazı nedir? Üç mezhebe göre sünnet-i Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vütir namazını ne seferde? Ne ikamet aslasında tercih etmemiş. Onun için sünnet-i muakket. Hanefi ve ne demiş? Sünnet-i muakketin adını sadece terim olarak vacil gelir. O bir işte de ferz demiş. Ama üç mezhepte sünnet-i muakket nedir? Yani çok zaruri, şer'i bir olmasa onu tercih etmeyiz. Ondan dolayı hasta ziyareti sünnet-i muakkettir. Yani yapmamız lazım onu. Yapmasak, Resulullah'ın bir sünnetini terç etmiş oluruz. Sünnet-i muakkettir. Yani mazeretimiz olmadığı halde bu e, sünneti tercih etmememiz lazım. Bir hasta ziyaret ol, hasta oldu, ziyaret etmemiz lazım. İyidir, hastanı ziyaretin fazileti nedir? Şimdi biz hastanın hastanın ve hastalığın faziletini öğrendik. Eyyid-i Ziyaret'in fazileti nedir? Bir, birinci hadis. i̇mam Müslim Müslüm rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sellem şöyle buyuruyor. İnnel Muslime اذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة في غرفة الجنة Hatta يرجع Diyor ki, bir Müslüman kardeşi bir musulmanı ziyaret etti hatta cennetin bir hurfasındadır hatta dönene kadar hurfasında yani cennetin bir bostanına bağına girmişsin meyve ne yapıyorsun topluyorsun ne diyorlar devşiriyorsun topluyorsun, topluyorsun. topluyorsun. meyve topluyorsun ha Nasıl cennetin bir bostanına, bir alanına girmişsin, meyve topluyorsun, sen kardeşini ziyaret ettiği kadar, o kadar, o arada dönene kadar ecir topluyorsun. Bundan daha nimet var mı? Ne ne kadar büyük nimet. Hem de fazla çaba göstermeden. Evet, ikinci hadis مَنْ عَادَ مَر۪يدًا اَوْ زَارَ اَخًا لَهُ فِي kim bir hastayı ziyaret etse, yiyen de, burada bir ek var hastanın haricinde, yen bir kardeşini Allah rızası için ziyaret etti. Yani İbrahim kardeşinin dükkanına ben gittim, Selamü aleyküm İbrahim, ben senden gelip bir mikrofon almıyorum. Sen Allah rızası için ziyaret ediyorsun. Geldim bakayım ne hale halatın soruyor. İşte bu hadisin müjdesi bana isabet ediyor. Nâdâhumu <gülüyor> munadin bir münadi onu çağırıyor. Burada ham haqqak münadi melek, melektir yani. İn tibta ve Ne demek? Yani senin yettiği yer müjdelidir, En güzeldir. En bereketlidir. Ve tabavvet cenneti adımlar attığın adımlar en mübarektir, en bereketlidir, en etirlidir ve cennette de yerini aldın. Bir menzile aldın cennette. Bir yer aldın cennette. Bunu kim rivayet ediyor? Sahihtir, İmam Tirmizi rivayet ediyor. Bu da bir fazilet. Üçüncü, Men ademe rizan velem yezel yekudu fi rahmeti hatta yeclisu Bir tane bir Hastayı ziyaret etse, oturana kadar rahmetin içinde ne yapıyor? Üzüyor, yakuldu. Rahmetin taç içinde dir. Feda Üzür rahmetin içinde. Otursa hastanın yanında içine batıyor. Yani nasıl bir çibrit? Şeyini suyun üzerine atıyorsun, dolaşıyor, ondan sonra batırıyorsun içeriye. Sen rahmetin içine batırıyorsun. Rahmette boğulmak nedir? Rahmet. Allah hepimizi rahmette boğsun. Ne güzel bir duadır, değil mi? Suda boğulmak kötüdü, ama rahmette boğulmak rahmettir, nimet. Evet, bu da bir hadis. Bunu da İmam Ahmed sahih bir senetle e, rivayet ediyor. Bir hadiste Hazreti Ali'den radıyallahu anhü diye Resulullah'tan şöyle duydum. Ma min muslimen yaudu muslimen Bir musliman bir muslimanı Ma min muslimen yaudu muslimen gudveten Bir musliman bir muslimanı sabah yen, yani öğünle yen yani şeyde ee, nahar ne derler ki yok yok yani gündüz gündüz şey yapsa ziyaret etse bir musulman bir musulmanı gündüz ziyaret etse illa salla aleyhi seb'une elfe melekin hatta yumsi bir musulman bir musulmanı gündüz gitti ziyaret etmesine hasta musulmanı ne olur? Yetmiş bin melek ona dua ediyor. Hatta akşam olana kadar. dua bir musulman bir musulmanı akşam ziyaret etse yetmiş bin melek onun üzerine onun için dua eder hatta yusbiha, Hatta ona o sabah olana kadar. Yani gece gittin, sabaha kadar yetmiş melek senin için dua ediyor. Yetmiş değil, pardon. Yetmiş bin melek. Buna nimet-i hudaya Allah'ın bir nimetidir Sonra hadisin devamı ne diyor? وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ O da onun için cennette bir herif, alemler diyorlar, bustandır. Vostandır. Yani bir bahçe. Alan, böğüc bir alan. Onun için mücafaattir yani. Bunu da İmam Tirmizi sahih bir senetle rivayet ediyor. Sonra Abu Hurayrah radıyallahu anhu diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturmuşken dedi ki men asbahal yevme minkum sa'imen kim bir gün oruçludur? Cünü oruçla açtı, kim bütün cünü oruçla karşıladı? Diyor, Abu Bakır, radıyallahu anhu, ben ya Rasulallah dedi. Sonra Rasulallah dedi ki, "Men adem inkomul yoma meriyan, bütün kim bir hastayı ziyaret etti? Abu Bakır siddik radıyallahu anu ben ya Rasulallah. Sonra Rasulallah, "Men şehide minkomul yoma cenazeten, kim bir cenazeye gitti? Yani namazını kıldı yen yani kabre kadar gitti. Ben ya Resulullah Ebubekir dedi. Men at'ama minkum el-yevme miskina? Kim bugün bir fakire doydurdu? Ben ya Resulullah Ebubekir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mejtame'ne fi raculin illa dakhala'l cennet. Bu meseleler bir adamda toplandıysa ilh haktir Allah'ın üzerine o adamın o Müslüman ne yapsın cennete koysun. Yani ne kadar büyük bir nimettir. Bunu ne yapmamız lazım? Bunu biz canlandırmamız lazım. Evet. Bu nedir hastanın hasta ziyaretin faziletidir. Bir de hasta hastanın haddi nedir? Nasıl bir tane hasta olur? Yani nasıl bir hastalıkta ziyaret edebiliriz bir insanı? Yani bir tane grip mi olmuş? Yani bir tane ameliyat olmuş. Yani bir tane yataktadır. Yani bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü diyorlar alimler ki bir tane hasta oldu, yataklı oldu. Dışarı çıkamadı. Bunun da ölçüsü nedir? Yok kahveye gidemedi. Kahve mı? Kahveye gidemedi. Yen pazara çarşıda dolaşamadı, yen gidip parkta oturamadı değil. Camiye gelemedi. Beş vakit camiye bugün bir, bir Müslüman gelmese niye gelmedin? gidip sorarız bunu. Yen sefer etmiş. Ha yen mantıkada değil, başka bir yerdedir. Sabah gitmiş ama sabah namazına da gelmedi, öğle gelmedi. Ha adam hastadır, o zaman hak etmiş ziyaret et. Ölçüsü budur. Yani çıkamıyor dışarıya. Ama bir tane grip olmuş. Böyle hafif hastalık. Bu ölçü değil. İyidir. Hasta ziyaretinde kadın, erkeç kadını, kadın erkeği ziyaret edebilir mi? Yabancı. Edebilir mi? Evet ben halamı edebilirim. Teyzem edebilirim. Annamı, ninemi. Ama Yabancı bir kadın, nikahın üzerine geliyor, onu ziyaret edebilir miyim? Alimler diyorlar, evet olur. Bu vuku bulmuş, Resulullah yapmış, ashab yapmış, bu alimler diyorlar, bu olur. Ama biz üç şart koyuyorlar. Birincisi tesettürlü olsun. Yani o kadın tesettürlü, hiçbir yeri görünmemek şartıyla Fitne oluşmasın. Üçüncü helvet olmasın. Yani ben teyzemin kızını gittim ziyaret etmeye hastadır. Teyzemin kızı, amcamın kızı. He? Yani bir bir kardeşimin hanımı. Gittim ziyaret ettim, beyi de var. İşte girdim, kadın hijablı oturmuş, yani uzanmış. Selamun aleyküm, Allah şifamı versin kardeşim. Allah seni şey yapsın. Helvet yok, hijab da, fitne de yok ortada. Bu nedir? Bu caiz Ha bu bizim urfumuzda bücün yok ise biz kabul etmeziz olmaz diyemeyiz. Ama bunu alimlerimiz söylemiştir. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, hatta İmam Bukhari bir bab koymuş kadın erçeği erçeğe kadını ziyaret edebilir hadisleri getirmiş. Bunu datayına girmeyelim. Çünkü böyle bir şey olmuştur. Hazreti Abu Bakır Ummu Eymen diye bir kadın vardı onu ziyaret ederdir. Hazreti Ömer ederdir. Çünkü Resulullah ziyaret etmiş vasayet. Eydir cahili ziyaret edebilir miyiz? Cahili ziyaret edebiliriz. Ama bir şartla bir maslahat var ise onun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela Yahudi çocuğunu ziyaret etti. Maslahat neydi? İslami teklif etti. O da İslam oldu. Ölmeden önce la ilahe illallah dedi. Kurtardı. Amdese o talibin başındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve ama kurtaramadı onu. Ki onun için can attı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü amcesiydi hem beslemişti onu hem davette durdu zor zamanda malıyla, mülküyle, şerefiyle gücüyle, evlatleriyle durdu Resulullah'tan ama hidayet Allah'tandır. Ayet deyindi. Hidayet sen elinde değil. Allah istediğine hidayet ver. Onun için maslahat var ise kafir ziyaret olunur. Ama İstanbul'da bir şeritle yok. Bir şartla o savaş, savaşçı bir kafir olmamak şartıyla. Yani zimmi, yani de musalim yani adam kafirdir, kendi halindedir. Düşman İslam'a düş savaş açmamış, ziyaret ederiz. Maslahat nedir? Yen onu, musulman olmak için. Yen, onda umidimiz yok ise onun atrafındaki insanlara hoşgörü göstermek için bak işte biz Müslümanlar sizi dişlemiyoruz, siz de insansınız, biz sizi seviyoruz, biz sizi kurtarmak için, yen yani olarak hoşgörü görünmek için Mesela bu öldükten sonra bu hasta, Ferzid öldü bu hasta ama o bizler ne derler? Evet bu Müslüman gelmişti. Yarın bir gün sen bir şey söylesen senin kelamın vuku olur. Vesaire buna benzer amellerle ziyarat olabilir. Onun haricinde tabi onu alimler şey yapmıştır. Sınırlarını bilindirmiştir. Onun haricinde olmaz. Bir başlık daha ziyaret tekrar olunur mu? hastaya ziyaret, yani ben hastayı ziyaret ettim. Düştü üzerinden sünnet yani şey üzerinden hakkı kalktı. Bu da alimler düller hastalığa bağlıdır. Eğer icap ederse o hasta mesela bir baye yataklı bir hasta oldu. Canı sıkılıyor evde. Ziyaret onu sıkmıyorsa, tekrarlamak burada yine sünnettir. Yani adam felç oldu. Yen yani adam çay yatıklıktır. Ne yapacaksın? Bir sefer gittin daha artık adam dermeni her şey unuttu. Onun için tekrarlamak bu konuda olur. Yoksa normalde tekrarlamak da yerine adetine ürfüne göre ölçülür. Ürf burada devreye girer. Bak ürf nedir? Ürf biliyorsunuz Türkçe'dir. Adet ürf diyoruz. Ürfün usulü fikrte geliyor. Eğer ürf şeriata ters düşmüyorsa ürftan amel edilir. Mesela Türkiye'de ürfumuz budur, öne geçilir. Ama gittik Suriye'de ürf onun tersiyse ben Türkçe ile ürfumla amel etmem. Suriyelilerin ürfuyla amel ederim. Mesela bak biz biz İstanbul'da batıda biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Gömleği pantolonun içine bırakmıyoruz. Neden? Üzerine atıyoruz. Neden? Daha avretimizi stretin canımızın çizgisini, fiziğini çıkartmasın. Yani bir Müslüman'a bu yapışır Bol pantolon, gönlek de bol üzere atıyoruz. Bu İslam'ın uygularına yakındır. Urf bu mükemmeldir. Bir de gönleği içeriye koysa güzel gözden görünmez. Yani yakışmaz bir Müslüman gönleğini içeri koymuş. Canın, bedenin şeyi her yeri dışarıdadır. Ama doğuda tam tersi cömleği dışarı atsan sana diyenler, sen nesin ya? Adam şey, yani normal insanlar, normal gençler gönleği hatta bir aklı selim musulman cömle-i şerif lazım. Demek ki adet ürf değişiliyor. Ha o doğru olamayabilir. Ama ürfun şer'e muhalif değilse yeri var. Yeri var. Onun için ürf burada devreye geçer. Ne babından? Tikrar babından. Eğer tikrar etmek e, ürfta var ise ya parasını. Hastayı da dediğim gibi eğer çok zaman yatakta kaldıysa bizim ona ziyaret etmemiz, ona teselli ise bu sünnet ecil devam ediyor. Evet, hasta ziyaretinde müddet ne kadardır? Bunu da fıkıh İslam dini zaman vermiş. Bu adetimizde örfümüzde var hasta ziyaretine olur kısa olur. Evet, bunu nereden getirdiler bizim e, adet örf toplumumuz? Bunu dedelerden almadık, bunu İslam dininden aldık. Hasta ziyareti kısa olur. Neden? Çünkü hasta e, şey olur, anormal e, bir durumdadır, e, fazla ilgilenemez. Yani ister uzansın, hürriyetini alamaz. Onun için hasta ziyareti olur, kısa olur. Sadece hastayı ziyaret edeceksin, şifa doğası vesairele yapacaksın, fazla oturmasın yanında. Hastanın ziyareti. Fazla oturmasın yanında. Kısa keseceksin. Sadece e, adama bir teselle olarak işte biz senin yanındayız. Evet. Zamanı var mı? Hastanın ziyarat zamanı var mı? Şeriat'te ziyarat zamanı gelmemiştir. Ne zamandır Sabah namazından sonra mı? Öğle namazından sonra. Ne zamandır? Bu da ürfe bırakılmıştır. Ürfte ne zamandır? O zaman gidersin. Yani ansız vakitler gitmezsin. Makul zamanda, ürfte ne zaman hasta ziyaret olunur o zaman gideceksin. Yarı geze gitmezsin, sabah erken gitmezsin vasaydı o ürfe bırak. Bazı, bazı ülkelerde sabah namazından sonra hasta ziyaret olunur. E bizim ülkede olmaz böyle bir şey. Değil mi? Onun için ürfe bağlanılmış. ama e, e, İbn-i Kayyim'de zad Miat'te zamanı yoktur. Ama diyor ki sahabeler bir hadis okuduk bir ki çim, çim sabah bir hastayı, kardeşini ziyaret etse, o ne yapar? Yetmiş bin melek ona diyor. Kim akşam etse, onun için bazı sahabeler, özellikle seçerler sabah zamanını, hatta melekin duasını asla, bir kısmı ne yapardı? Akşam alırdı, hatta melekin, bu da bir fıkıhttır sahabeden. Demek ki sahabeler, imanın şöbelerini canlandırmak için var varmış. Onun için sahaba oldular. Onun için nail oldular bu dini, İlk halakası bu dini Allah olarak mükellef kıldı. Taşımasını 13 oları seçti bu ümmetin arasında. Evet. Bir de hastanın yanına geldik ne yapmamız lazım? İstediğimiz kısa keseceğiz ama hastaya geldik ne yapacağız? Oturacağız başında böyle. Bir adabı var bunun. Bir hükmü var bunun. Bu da nedir? Hastanın yanına geldin. Ne diyeceksin ona? Biz mesela "dünüz geçmiş olsun." Ha? Allah şifa versin. Şey bunlar avam dili güzeldir. Şeriat'a muhalif değil. Ama Resulullah'tan ne gelmiş? Meselen diyor Bukhari'de de getirir. "La be's, ta'un inşallah." La ne diyor? He. Yani sene zarar yoktur. Bu hastalıktan sene zarar gelmez. Tahurun inşallah. Ne demek? İnşaAllah günahların için temizdir. İnşallah senin günahların için bu temizliktir. Yani biz okuduğumuz hadisleri gelip adama hatırlatıyorsun. Fezekkir inne zikra tenfa'u'l mu'minin. Müminleri hatırlat, hatırlatmak müminler için yararlıdır. İnşallah zarar yoktur. İnşaAllah nedir? Ee, senin için bu bir temizliktir. Bunu ne deriz biz diyeriz. Sonra ne deriz? Allahumma bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Vakkası, Bukhari Müslim'de rivayet olduğu gibi ziyaret etti hastaydı. Sa'd ibn Vakkas. Dedi Allahumma işfi sa'dan telahda. Allahumma işfi sa'dan. Allahumma işfi sa'dan. Allahumma işfi sa'dan. Ey Rabbim, Sa'd'in şifasını ver. Sadin şifasını ver, ey Rabbim sadin şifasını ver. Üç sefer hastanın başında üç sefer dua tıkaral olur. Bu da hastanın başına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastanı gelip ziyaret etseydi çiviz de aynısını yapmamız lazım. Tabi kısa arada yapacağız bunları, dedik kısa olacak. Ama gelip oturup bize illa çay mı gelsin, çikolata mı gelsin? Prosedür gereği var bizim hasta ziyaretinde. Biz bunlara takmalarız. Biz geliriz kısa zamanımızı hastaya dua ile teselli ile yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeler İmam e, Müslim'in rivayetiyle diyor Resulullah gelirdir hastanın yanında elini koyardır hastanın başına ne derdir? İlhebulbe'si rabbilbe's Ne demekti? Be'si götür. Be'is nedir? Be'is nedir? Hastalığı, zereli götür. Ey insanların Rabb'i! وَشْفِي أَنْتَ Şifa ver. Sen şifa vericisin ya Rabbi. لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ Senin şifandan başka bir şifa yoktur. شِفَاءً la يُغَادِرُ شَقَمَ Öyle bir şifa ver ki he? Hiçbir hastalığı atlatmasın. de bunu yapmamız lazım. Bu var mı? Bunu hadis kitaplarında var, Müslim'de var. Bunu ezberlememiz lazım. Tabi benim Türkcemden değil, daha orijinal şeyine bakacağız. Bunun gibi Türkcesinde diyebiliriz. Bir mahsuru yoktur inşallah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Dawud'de bir hadiste diyor. مَنْ عَادَ مَر۪يدًا لَمْ يَحْرِلْ اَجَلُهُ Eğer bir hastayı ziyaret ettin, can çekişi asnası değil. Yani normal bir hastalıktadır. فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ Hastayı ziyaret ettim mesela Eyyub kardeş hasta olmuş, ateşi var. Yani bir hastadır, yan ameliyat olmuş, yan vesaire bir hastalık var. Yedi sefer başında söylesen, ne söylersin? أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أَنْ يَشْفِيَكَ أَسْأَلَ اللّٰهَ العظيم أَسْأَلُ الله, azim olan Allah'tan isterim o çiğir azim arşin sahibi olan azim Allah'tan isterim ne isterim? sana şifa verirsin enteresan bir dua değil mi? korkunç bir dua Azim erşin sahibi olan, azim Allah'tan istiyorum sana şifa versin. Eğer düzgün ise Türkçe sitem. Yedi sefer bunu söylesen hastanın başında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: İlla afahullah min dali kalma. Eğer sen salih, salih niyetten, gösteriş değil, bütün kalbinden Allah rızası için bunu söylesen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor: İlla ki o hastalığa o hastalıktan şifasını budur. Allahu akbar. Ama bu ne Bir yürek ister. Nefis olmadığı bir yürek. Nefis yani şeytan girmedi. Halis bir yürek ister. Evet. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah hasta olsaydı maavvizeti okurdu üzerine. Felaknas okurdu üzerine üflerdi. Biz de hastanın üzerine okuyabilip üstebiliriz. Bazı rivayetlerde kursi okuruz, kürkleriz üzerine. ayet kursi. Yani kısacası hastanın üzerine bu ziyarette bunlar okunur. Ondan sonra ne deriz? İşte halini de sorarız, ahvalini de sorarız. Ondan sonra hastayı teselle de veririz. İnşallah sabırdır filan. Bunları hepsini kısa bir zamanda yapacağız, çıkacağız. Yok gireriz adet gereği hastanın yanında e, laf ve sayra Piyasa nasıldı? Başka bir insanı gördün, hastayı unuttun orada hana yapıyorsun filan? Hayır. Bular olmaz. Olursa, bular olur. Şimdi kısacası hastanın e, adabı, hasta ziyaretinin adabı nelerdir? Onlara da bir kısacası geçerim, bakarım. O da nelerdir? Hastanın, yani bu dersten neyi çıkartıyoruz biz? Hasta ziyaretinin adabları nelerdir? Önceden dedik ki, zamanı iyi seçmemiz lazım. Zamanı iyi seçmemiz lazım. Adette tarifte zamanı seçmemiz lazım. Bir de kapıyı çalarak insan girer, adabında girer. Bir de kim o? Demeyeceksin benim, biliyorsun bu neyi var. Ben filanım diyelim, gelmişim. Bunlar hepsi istiizan, eveciliş adabındandır. Ee, e, İkincisi, dedik dedikçi zamanı e, şey alacaktır. Sonra hastanı ziyaret etmekte, e, hastanın başı yanında otururuz dedik. Onun elini, elimizi başına tutup dua ederiz. Başka bir e, laf, başka bir sıkıntılı durum e, yaratmarız orada. Ondan sonra hastanın halini e, sorarız. Bu da onun bir fıkhıdır. Ee, hastanın yanında fazla cürüntü yapmarız. Başkasıyla tartışmarız. Ne yaparız? Bu konulardan hiç bir Ne yaparız? Sadece hastanın haletini sorarız ve okuruz üzerine. Sonra bir adabinden e, hastaya korkutmarız. Nasıl? Nasıl bu hasta filan böyle olmuştur Allah korusun. Bunları değinmez. Hastaya tam tersine ne verilir? Müjde verilir. Sonra sabır tavsiye edilir. Sonra hastaya ne verilir? Ee, ayetler, e, hadisler e, bunlar e, hatırlattırır. Bunlar hepsi nedir? Hastanın e, şeylerindendir, adeblerindendir. Ziyaretlığın adeblerindendir. Bunlar e, hastanın ziyaretleri adebindendir. Yani toparlasak hasta ziyaretinin fıkhını bilmemiz de lazım. Bunlar hepsi hasta ziyaretinin fıkhlarındandır. Bir de bir bab kaldı. Onu da zaman olmadığı için acele olarak, çünkü zamanımız doldu, geçti de acele olarak geçeceğiz. Şimdi bir tane hasta oldu. Bir insan hasta oldu. Artık bu umidin kesildi bu hastalıktan. Ne yapacağız? Bir kendin hasta oldun. Hasta ne yapacak? Bir de hastanı ziyaret eden ne yapacaktı? Ben ziyaret ettim hastayı. O hasta artık yolcudur. Ha? Ne yapacaksın ona? Onun başında dua edeceksin. En güzel dua nedir? Dersin ya Rabb'i son nefeste bunu şaşırma. Rızık u hakim. Hüsnü ona nesip et. Güzel bir son ona. Nesip Dua edersin. Kendi hasta ne yapacaktır? Kendi hasta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta olurken, o üç günde hasta oldu. Ondan sonra vefat etti. Ne dedi? Allahümme gfirli verhamni vel haqni berrafiqil a'la Allah'ım beni affet merhametine kavuş yanını al. Sen de aynen bu duayı diyersin. İnsan da bu duayı ediyor. Allah'ım beni affet, he? şaşırma, rahmetine kavuştur, bunu diyersin. Evet, bu da hastanın ziyaretinde eğer bir denen şey oldu. İyidir, bir, ha, bir insana hastalık geldi, kötü bir hastalık, dedi kanser. Yani öyle hasta oldu ki, Sabre ee, sabredemedi. Yataklarda çürüdü filan, vesaire, bir musibete felç oldu filan. Ne yapacak? Burada sabredecekti. Bak peygamberler, Eyüp peygamberin sabrı burada ortaya çıktı. Allah Teala niye her peygambere bir musibet vermiş? Bizim için, bizim ümmeti için. Bak Hazreti Adem'in ne? Ne vermiş? Musibet vermiş. Hazreti Adem'e musibet verdi. İşte cennetten çıktı. Hatta biz o günaha düşmeyelim, ibret alalım. Sonra oğlu, oğlunu öldürdü. musibet gözün önünde oğlun oğlunu öldürsün. Bu musibettir. Yani Nuh'un oğlu gözünün önünde kafir oldu. Hazret İbrahim'in babası vs. Ee, bütün peygamberlerin neyi var? Bir musibeti var. Bu musibetlerden kim tesellü alıyor? Bizim ümmetimiz. Hazret Eyüp'ün da Musibeti nedir? Yatakta kurtlandı yarası. Kimse, şey yanından gitti. Ama sabretti. Onun için caiz değil bir tane bir musibete düştü. Ölümü temenni et. Yani sen bir çıkmaza geldin. Her şey seni tercih etti. Yani öyle bir hastalıktasın bıktın. Var böyle hastalık. Görüyoruz. Görmüyorsanız ben tavsiye ederim. Her ayda bir sefer bir Devlet Hastanesi'ne bir gidin, bir on dakika tur at. Her, her ayda bir. Bak biz gidiyoruz, ayda bir en azından bir alışveriş merkezine maşallah bir günde e, alışveriş merkezleri çok aldı. Tabi bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Pazarlar, çarşılar kıyamet gününde çok alır demiş. Bir de yakınlaşır. Bu hadistir. İşte bak her yerde alışveriş merkezleri oluyor. Hepimiz gidiyoruz alışveriş merkezlerinde alışveriş yapıyoruz. Ne görüyoruz? Çarşıya gitmek en kötü şeydi. Hatta dua var. E Çarşı Allah'ın hiç sevmediği yerlerdi. Ama bir hastaneye ibadet babının ciddi bir tur atarım. O hastaları görürken kendimize çıkı düzenleriz. Ne nimet olduğumuzu biliriz. Biri böyle yürüyor, biri acıtıyor, biri elinde poşeti İçinden idrarı çıkıyor. Biri vazayrı. Biri üflüyor, biri püflüyor. Birinin tutmuşlar elinden, biri bacağı yoktur. Yani giden o hastanı da Allah'ın nimetini üzerinde görer. Bir ayna olur onu. Ondan dolayı sünnette bir tane bir musibete düştü. Ne yapacaktır böyle bir hastalığı geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir dene bir musibete düştü o musibetten dolayı kendisini ölüm temenni etmesin. Demesin ya Rabbi beni öldür de kurtar. Bu caiz değil. Bir musulmana yakışmaz. Ama Resulullah diyor ki desin ki Allahümme ehyeyin, ehyeni mâ el hayatu khayren li Beni yaşat. Beni hayatı ee, yaşamak hayırlıysa benim için hayatı bana e, nesip et. Eğer ölüm hayırlıysa ölümü bana nesip et. Bunu ders. Bu da Bukhari müslimde geçiyor. Dedi. Eğer hayat benim için hayırlıysa ya Rabbi, devam et. Eğer ölüm hayırlıysa onu nesip et. Bana. Böyle ders. Eğer bir çıkmaza girdin. Evet, eğer sen bir çıkmazı gördün, bir hastayı gördün, ne diyeceksin? Bir hasta gördün, kanserdir, bir hasta gördün, bilmem, e, musibettedir, ne dersin? Elhamdülillahillezî afâni mimme ebtelâkebihî. Ne diyor eyyül? Elhamdülillahillezî afâni mimme ebtelâkebihî. Allah'a Allah hamdolsun ki, sana verdiği musibeti iptilayı beni o o musibetten afiyete vermiş. ve faddalni ala katirin ala katirin Beni de birçokun üzerine ne yapmış? Faziletli kılmış. Ben sağlıklıyım elhamdülillah şu anda birçok insandan neyim? Faziletliyim. Allah faziletli kılmış. Olardan üstün kılmış. Cilin guraba hasta hastanesine, girin çapa ya, ha, bakın orada sen ne kadar Allah sana sağlık vermiştir. Evet, dür bunu dersen le <gülüyor> müsibhud al kalbe. İmam Türmizi sahih rivayette. Eğer sen bütün kalbinle inanarak bir tane gördün kanser olmuş, yani cel olmuş, yani. Bir iptili olmuş bir hastalığa bunu söylesen o hastalık sana isabet etmez artık. Ölene kadar. Bu ne ister? Ciddi bir iman ister. O iman nereden oluşur? İşte bu şöbelerle oluşur. Evet. Bu da böyle. Bir başlık daha. Gittin bir tane hastadır ama can çekişiyor. Hastadır artık yolcudur. Ona ne Ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَقْقُنُ مُوْتَاكُمْ فِي لَا اِلٰهَ اِلَّا bir, bir tenecan çekişiyor. Ne deriz ona? Kalk, şey, Ahmet kardeş, bak çocukların bak çocukların başında seni seviyorlar. Bu ne? Böyle mi diyor? Avam öyle diyor değil mi? Böyle demeyeceğiz. Tam tersine. Kim ağlıyor, kim bağırıyor ona hepsini dişaret edeceksin. Ne diyeceksin Müslüman'a? Ahmet la ilahe illallah de. Adamın kafasını zaten melekleri görüyor o. Salih ise rahmet melekini görüyor. Talih ise azap melekini görüyor. O kendi vayında. Sen burada yardımcı olursun ona. Şeytan da geliyor son nefeste şaşırmak istiyor. Bir de ordusunu göndermiş hanımı, kızı. Ağlıyorlar, bağırıyorlar. O şeytan ordusu orada. Bilmeden tabii. İyi şeytana hizmet ediyorlar. Ne yapıyorlar? İstiyorlar, la ilahe illallah unutsun. O zaman bir Müslüman gitti, amcası, dayısı, konşusu can çekiyor, Ahmet, Khadice nene, diye la ilahe illallah, diye la ilahe illallah, hatta son nefesi diyene kadar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, çim en son kelimesi, men kana âkulu kelâmî, la ilahe illallah dekhalel jennâ cennete girer. Kim son çenesi la ilahe illallahla kapansa ne olur? Cennete girer. Evet. Ee, bir tane can verdi. Artık öldü. Ne yapacağız bunu? Gözünü yumduk. Ne yapacağız bunu? Bunun da duası ne yapmak? Müslüm'de rivayet olun. Allahümme <gülüyor> li lifilan. Adın desin. Allah'ım Ahmet Amze'mizi affet. Yani Ahmet kardeşimizi affet. Çünkü ölüm ne cence bakar ne yaşlıya. Allah'ım Ahmet kardeşimi affet. Verfa' <gülüyor> derecetehu fi'l-mehdiyin. Mehdiiler nedir? Hidayetlerle derecesini yüksel. Ve khlifu fi'ukdahu ve fi'ukbihi fi'l-gadirin. Ne yap? Onun sonunu hayret orada. Onun sonundan sülalesinden gelenleri salih eyle. Buğfirlena ve lehu ya rabel alamin. Ey Rabel Alamin, bizi bizi onu affet. Ve fesh lehu fi kabrihi ve nur lehu fi. Kabirini cennet tut ve ahenlantır. Bu duayı yaparsın onu. Ondan sonra Ee, bir tane bir denenin ölüsü öldü. Ne diyecek? Mesela benim babam öldü. Yani oğlum öldü. Hepimizin başına gelir. Yani amcam öldü yani kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir musibet insanın başına gelse ne demesi lazım? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne demektir anlamı? Biz Allah'tan gelmişiz Allah'a dönüyoruz. Kendisi vermiş, kendisi almış. Kimse yok ne yapıyorsun diyebilir mi? Çünkü yaratandır. Sorguya çekilmez ama biz sorguya çekiliriz. Ne dersin? Allahümme ecirni fi musibeti. Allahım benim musibetimde sabrettiğim için ecrimi verdim. وَحْلِفْل۪ي خَيْرًا Beni Bu musibetin daha hayırlısını bana nasip et. Yani babam öldüyse bu ölümü bana hayret çevir benim için. Anlatabildim mi? Daha heyrliler. İlla eccerehullâh fî musibetî ve ahlefe ulev hayran minâ. İlla ki Allah onun musibetini, eczini yazdı ve daha heyrlisini verdi. Biliyorsunuz Ummu Seleme meselesini. Ummu Seleme Resulullah'ın hanımı diyor ki, Abu Seleme vefat ettiğinde Resulullah geldi bana dedi, bu duayı de. Dedi, Abu Seleme'den heyrli kim olabilir ya Resulallah? Yani kendi kendine demiş, "Kim olabilir?" Ya Abu Selam çok bir iyi sahabeydir. Şehit oldu. Sonra diyor, "Dedim bu daite bir, sonra baktım Resulullah'ın hanımı oldum." dedim, "Evet, Abu Süleyman'dan hayırlı Resulullah'ymış." Yani bu hadis ne oldu? Tecelli etti. Değil mi? Hayırlıdan daha hayırlı. Onun için böyle diyeceğiz. Evet, eidir meyyitin ne dua yapacağız? Meyyitin dua yapmak için Hüsnün Müslim'e zaman daraldığı için gönderiyorum sizi. Hüsnün Müslim'de var. Ne dersin? Allahümme ikhfirlehu, verhamhu, ve'afi, ve'afu, amhi, vakrım, nuzulehu, ve'si'im, idkalehu. İşte bu Hüsnün Müslim'de bu dua var. Eğer çocuk yiyse da başka bir duası var, ek var. Allah'ım onu azaptan e, e, Iı, kabr azabından kuru çocuğu. Bir de ıı, ana babası için ıı, şey yap. Iı, ana babası için onu şafaat ve vs. Eydir ölüyü kabre indirirken ne diyeriz? Bismillah ve billah ve ala milleti Rasulullah. böyle indiririz ölüyü. Tekbirden, tehlilden değil. Bazı yapıyor. Ne deriz? Bismillah. Cenazeyi alıyoruz böyle indiriyoruz. Bismillah ve billah. Ve ala milleti Resulillah. İndiriyoruz. Bismillah Allah'ın emriyle ve billah Allah'ın istediği gibi. Ondan sonra ölünü gömdük. Ne deriz? Ölünü gömdük. Kabrinin başında ne deriz? Resulullah diyor. Kardeşinizi istiğfar edin. Çünkü ve selü lehu sebatem fe la ne istiğfar edin ve sabah Allah onu kılsın. Allah'tan dileyin. Çünkü bu şimdi sorguya çekiliyor. Fatiha verir misiniz? Hayır. Fatiha dedik arkadaşlar sünnette yeri yoktur. Yani muvzu bir hadis bile Fatiha ile ilgili yoktur. Ama bundan 600 sene, 700 sene önce birkaç tane alim hoş görmüş bunu. Bu haklı olarak da hoştur. Fatiha hissi olarak güzel bir şeydir. Duadır. Ummu'l kitaptır. En bereketlidir. Ummu'l mesanil metâ, Kur'an'dır. Fatiha duadır. Güzel, en güzel kelimetlerdir. En mübarek e, suralardandır. Okumasını demiş güzeldir. Bunu diyelim. Bunu her şey bilir. Ondan sonra ne olmuş? Din olmuş. Olması olmaz olmuş. İşte onun için olmaz. Resulullah yapmadığı şeyi biz yapamayız. Böyle şeyde hoşgörüden, hissiden devrenmek şeriatta ibadette olmaz. Bidat olur. Ama bitene gelir diyersen eskiden mikrofon vardır, sen hoca ders yapıyorsun, bardak vardır, su içiyorsun, masa vardır, oturuyorsun, minara vardır. Hayır, biz dinde diyoruz. Bidat dindedir. Hayatta değil. Eskiden uçak yokuydu, at vardır, araba yokuydu, Bunlar bidat değil. Ne bidattir? Dinde. İbadetler alimler diyorlar tevkhidir. Şeriat onun noktasını koyar. Biz ekleyemeyiz. Evet. Ölümüz öldü gömdük bir de ziyaret etmemiz bizim için nedir? Sünnettir. Teşvik etmiş. Kabir, kabristanı ziyaret etmek. Burada da işte Fatih-i ne deriz Fatih yerine? O da hüsnün üstünde var. Selamu aleykum ehle diyar min'l-mu'minin vel muslimin ve rahmetullahı müstekdimîn ve mennâ ve'l müstekdimîn ve in ve inna inşallah bikum lahıqun veya lahıqun veya başka rivayetler var. Kesin müslimde zannedersem 34 tane var. Sünnette bir kaç tane var. Bunu deriz. Selam olsun size ey Müslümanlar diyarı. Ve biz de sizin peşinizde geliriz. Allahum mağfirlehum affet bunları günahlarından tecavüz et. Buları e, e, azap versen sen muhtedirsin affetsen bular senin kullarındır Afa e, af sahibisin Busayla bu dualeri yaparız. Eydir bir tane e, şeyde ne yaparız e, taziyede ne yaparız bir tane gittik mesela bir tane ölüsü vefat etmiş e, ölüsü var Ne deriz bunu Normalde adet örfa başın sağ olsun kalanlar sağ olsun. Başka ne Eyip. Hı? olsun, kalanlar olsun. Kusur Ama şeriatta ne deriz? İnna lillahi. İnna lillahi ma akhad ve lehu Allah ver Allah'ın verdiğini aldı. Hı? Ve aldığını eee lillahi ma akhad. Allah'ındır, verdiği Allah Ha, aldığı Allah'ındır. Verdiri Allah'ındır vakullü şeyin en dehubilim musamme her şeyde bir kaderdendir sınırlanmış her şey Allah'ın kaderidir. fasbır, bir vatası sabret ehtisabbet yani buna benzer türçesinde söylesek olur e başın sağ olsun da e, yani bakıyorsun e, e, yani çok şeriata karşı değilse de çok anlamsız bir şeydir. Yani başın sağ olsun, neye sağ olsun? Yani neyin sak olsun? Yani bir anlamı yoktur. Onun için biz ne deriz? Önce şer'i e, Türkçe çevirerek bunları güzel ifade ederiz. Ondan sonra adet gereği nasıl dedik? önce selam selamun ondan sonra günaydın, iyi günler. Aynen böyle bir mahsuru yoktur. Ama tehlikeli şeylerde kullanmalarız burada. Evet, bugün de bu imanın şöbesi bu kadar. İnşallah önümüzdeki derslerde şuhbeye, şuhbelere devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.